Poliana. Sevgili dinleyiciler Şimdi sizlere Poliana adlı sürekli oyunumuzun 11. bölümünü sunuyoruz ...kimsesiz cimiyi e evlat edinmeye karar vermesi... ...Polyanna'yı son derece sevindirmişti. Şimdi daha büyük bir enerjiyle derslerine çalışıyor... ...çeşitli dostlarının yardımına koşuyordu. Aksi bir kadın olan Mrs. Snow... ...Polyanna ile dostluğunu ilerlettikten sonra... ...kuzu gibi olmuş... ...hayata yeniden dört elle sarılmıştı. Yattığı yerde hiç olmazsa ellerini kullanabildiği için... ...mutlu olarak güzel güzel el işleri yapıyor... ...bir işe yaradığına seviniyordu. Küçük kızı iki gün görmese... ...kızı Millie ile haber yollayıp... ...onu çağırtıyor, niye gelmediğini sorduruyordu. Şimdi Pollyanna'nın en iyi dostlarından biri de... ...Doktor Chilton'dı. Bir gün Pollyanna bana onun muayenehanesinde... ...yaptığı ziyaretten bahsetmişti. ...bugün yine Mrs. Snow'a uğradım, neyse. Nasıl, iyi mi bana? Ah çok iyi! Ona Mr. Pendleton'dan alıp götürdüğüm Işık yansızdan ...küçük kristal prizmaları verdim. Öyle eğleniyor ki onlarla sorma! Prizmaları pencerenin önüne dizmiştim. Güneş onlara vurdukça odası mavi, yeşil, sarı, mor, binlerce renkli ışıkla doluyormuş. Bu ışıklar içimi açıyor diyordum. Helahi Pollyanna, böyle şeyleri nasıl da akıl edersin bilmem. <gülüyor> ben akıl etmedim ki. Önce bunun böyle olduğunu bana Mr. Pendleton göstermişti. Ben de kendisinden Mrs. Snow'a bunlardan birkaç tane götürüp götüremeyeceğimi sordum. Hemen veri verdi. İyi ki de vermiş. Kadıncağız onlarla öyle eğleniyor ki. Aman eğlensin o neşeli oldukça Zavallı kızı da rahat eder ve soluk alır <gülüyor> Bugün Doktor Çıltın'ın Muayene harisine gittim Nels Niye Mesut Snow'un unuttuğu bir ilacın adını öğrenmek için Doktor Çıltın beni görünce öyle memnun oldu ki Oo, Hoş geldin Polyanna Hayrola Hasta falan değilsin ya Gelin Doktor Çilton şöyle bir uğrayayım hem ziyaret edeyim ticaret yapayım dedim Konuşmalarını duyan da seni kocaman bir hanım sanır Eee nasıl evimi beğendin mi? Buraya hiç gelmemiştin değil mi? Evet ilk defa geliyorum Burası sizin eviniz değil mi? Evet hem evim hem de muayenehanem Yalnız pek zavallı bir ev örneği Sadece birkaç oda işte o kadar Tam bir ev bir yuva değil Biliyorum bir evi yuva yapabilmek için bir kadın eli, kalbi yahutta bir çocuğun varlığı gerekir. Efendim. <gülüyor> bunu bana Mr. Pendleton söylemişti. Neden sizde bir kadının kalbini, varlığını getirmediniz evinize? Demek Mr. Pendleton böyle söyledi ha? Evet. Onun evi sadece binaymış. İyi ama siz niye yapmıyorsunuz bunu doktor Chilton? Neyi? Ne diye yapmıyorum? Söyledim ya. Bir kadının kalbini, varlığını evinize niye getirmiyorsunuz? Böyle şeyler her zaman sadece istemekle elde edilmezdi ondan yavrum. Ama bunu siz de elde edebilirsiniz. Yazık ki senin büyüklerin aynı fikirde, aynı güvende değiller. Hiç olmazsa senin gösterdiğin ilginin yarısını bile göstermediler bana. Yoksa... ...siz de Mr. Pendleton gibi birini istediğinizde o sizi kabul etmedi mi? Bırakalım bunları yavrum. Başkalarının derdini şimdiden minicik başına yükleme. Söyle bakayım. Ziyaretle beraber yapacağın ticaret neydi? Aa, Mrs. Snow geçen gün verdiğiniz reçeteyi kaybetmişti. Bir yenisini istiyor Aa, sizden <gülüyor> Pekala hemen yazayım Al bakalım İlacın adını ve nasıl kullanılacağını yazdım buraya Başka bir isteğin var mıydı? Hayır teşekkür ederim efendim ben artık gideyim Hoşçakalın Doktor Chilton Güle güle Pollyanna Arada sırada uğra olmaz mı? Dertsiz insan yok Meğer Doktor Chilton da dertlinin biriymiş Hadi bakalım şimdi de ona üzül Polyanna <gülüyor> Yanlış söyledin Nesi Hadi bakalım şimdi de onu sevindir diyecektin <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kaza Ekim'in son günü olmuştu ...okuldan aceleyle dönerken... ...hızla ilerleyen bir otomobilin önünden geçmek istemişti besbelli. O anda ne olduğunu sonradan kimse anlatamadı. Pollyanna saat beşte yarı cansız... ...baygın bir halde o çok sevdiği odasına getirilmişti. Miss Polly ile ben gözyaşları içinde onu yatağına yatırdık. Telefonla çağırdığımız doktor varın... ...az sonra gelip Pollyanna'nın odasına kapanmıştı. Ben verandaya fırlamış deli gibi ağlıyordum. Pek mi fena yaralanmış nensi? Sen miydin Tom baba? Çok mu fena diyordum? Kimse bilmiyor ki... Yüzük kireç gibi olmuş... ...öylesine kıpırdamadan yatıyor ki... ...ölmüş sanırsın. Ölmüş mü? Ama Miss Harrington ölmemiş dedi. Doğrudur herhalde... ...çünkü büyük bir dikkatle dinliyordu... ...kızın kalbini. Çok üzülüyor değil mi? Üzülüyor da laf mı... Yüzüne bir defa bakınca içini yiyen şeyin sadece vazife olmadığını anlamak işten bile değil Mahvoldu kadıncağız Hay Allah kahretsin şu otomobil denen nesneleri Ah, ah keşke daha sunturlu bir küfür edebilsen O müsibet şeyden oldum bittim nefret etmişimdir Peki neresi sakatlanmış? Ah, bilmiyorum bilmiyorum O güzelin ağzında bir yarası var ama Miss Harrington onun pek önemli olmadığını söylüyor Daha ziyade içinden yaralanmasından korkuyor yani iç zedelenmesi, iç kanaması demek istiyorsun herhalde. Ah, her neyse işte bilmiyorum. Doktor şuradan bir çıksa diye içim içimi yiyor. Ah keşke çamaşır olsa da yıkasaydım. Şöyle yığın yığın dağ gibi bir çamaşır. O zaman biraz yatışırdı sinirlerim. Doktor Varın odadan çıktığı zaman başındaki yaranın pek önemli olmadığını, kemiklerde de kırık filan bulunmadığını söylemişti ama doğrusu pek düşünceli bir hali vardı. Her şeyi zaman gösterecek diyordu. Doktor gittikten sonra Miss Pauline'nin yüzü daha solgun, gözleri daha dalgındı. Hasta tamamiyle kendine gelmemişti. Rahat rahat dinlenir gibi bir hali vardı. Doktor Varın hemen bir hemşire yollayacağını vaat etmişti. Ertesi gün öğleye doğru... ...Polyanna kendine geldi. Polyanna... ...yavrum. Poly ...ne oldu? Gündüz değil mi? Evet yavrum. Peki ama... belliye kalkmadım, Kalkamıyorum... Kalkamıyorum ben oh, için... Sizi... Dur canım dur kendini dur. yorma şimdilik... İyi ama ne oldu bana? Niye kalkamıyorum? Söyleyin... Söyleyin ne olur... Ne olur... <gülüyor> Dün akşam... Bir otomobil çarptı sana yavrum... Ama şimdilik düşünme bunları... Teyzeciğin senin dinlenip tekrar uyumanı istiyor. Hmm. Hadi benim canım. Hadi. Kapak gözlerine. Bir otomobil çarptı demek. Evet evet evet hatırlıyorum. Ben koş duydum. Ooo. Başıma sargı sarılmış. Acıyor. Evet yavrum ama altırma. Kısa zamanda geçecek polyamlar. <gülüyor> Sen dinlen şimdi. Oooo. Poli teyzeciğim. Kendimi bir tuhaf hissediyorum. Bacaklarım bir acayip Hem hiçbir şey hissetmiyorum <Gülüyor> Pollyanna Bırakın da kendisine ben anlatayım Miss Harrington Sanırım tanışmamızın tam sırası Sana kendimi tanıtayım Pollyanna Adım Misand Teyzene yardım etmeye geldim Sana birlikte bakacağız Şimdi yapacağımız ilk şey Şu hapları yutmak olacak Ama... Ben bana bakılsın istemiyorum. Yani uzun zaman bakılsın istemiyorum. Bir an önce ayak kalkmalıyım. Biliyorsunuz okula gidiyorum. Yarın okula gidemez miyim ben? Maria. <gülüyor> <Oluyor>. Yarın? <mı? gülüyor> Yok canım. Sizi o kadar çabuk bırakacak değilim şekerim. Hadi lütfen şu hapları yutuverin önce. Peki. Peki mi sen? Fakat yarından sonra mutlaka okula gitmeliyim. Sonra iddialarım başlıyor. Ama Polyanna ne ertesi gün... ...ne de ondan sonraki günler okula gidebilmişti. Aradan tam bir hafta geçmeden... ...hiçbir şeyin farkına varmamıştı. Sonra ateşi azalıp... Ağrısı, sızısı hafifleyince aklı başına geldi. O zaman olanı biteni kendisine yeni baştan anlattık. Neyse. Demek sadece yaralandım. Hasta değilim. İşte buna çok sevindim teyzeciğim. Bak işte bu çok iyi polyanlar. Mr. Pendleton gibi bacağım kırılsın ama Mrs. Snow gibi ömrüm boyunca sakat kalmayayım, razıyım. Kırık bacaklar iyi olur ama. <gülüyor> anlıyorum yavrucuğum. Suç çiçeği olmadığıma da sevindim, çünkü o çilden daha da fenadır. Sonra boğmaca olmadığıma da seviniyorum tabii, onlar bulaşıcı hastalıklardı. <gülüyor> o zaman siz burada olmazdınız ki. <gülüyor> Sen de pek çok şeye seviniyorsun yap. Öyle, insan düşündükçe sevilecek çok şey bulabiliyor. Burada böylece yatıp tavandaki gök kuşağını seyretmek, ah, gök kuşan'a bayılırım. Mr. Pendleton bana bu kristal prizmaları verdi diye öyle seviyorum ki güneşin ışıklarını ne güzel yansıtıyorlar. Neden bilmem ama galiba yaralandıma da seviyorum teyzeciğim. Pollyanna, böyle söyleme yavrucuğum... Bakın öyleyim bana ilk defa yavrucun diyorsunuz. Oysa yaralanmadan önce demiyordunuz... Bana yavrum delilmesini öyle severim ki. Bunu yardımseverlerden bazıları da derdi. Fakat sizin gibi aileden biri söylerse daha güzel, daha etkili oluyor. İşte günler böyle acıklı sahnelerle dolu olarak geçiyordu. Yolda görüp rastladığım herkes bana Pollyanna'nın nasıl olduğunu soruyorlardı. Rabbi, ne kadar çok dostu varmış meğer bu kızın. Bir gün garip bir şey oldu. Artık bastonla yürümeye başlayan Mr. Pendleton konağa geliverdi. Bu yirmi yıldır ilk defa oluyordu. Onu misafir salonuna alarak hemen koşup Miss Polly'ye haber verdim. Hoş geldiniz Mr. Pendleton. Yok yok kalkmayın lütfen. Teşekkür ederim. O uğursuz kazayı duydum Miss Harrington. Pollyanna'yı sormak için geldim. Nasıl acaba? Teşekkür ederim. Gene aynı durumda. Yani? Yani nasıl olduğunu bana söylemeyecek misiniz? Söyleyemem. Keşke söyleyebilseydim. Valide siz de bilmiyorsunuz. Evet. Peki ya doktor? Doktor varında ne diyeceğini şaşırmış durumda. New York'tan bir mütehassısıyla temas ediyor. Hemen bir konsültasyon yapacaklar. Görünürde yarası var mı? Başında bir iki hafif sıyrık var. Fakat bel kemiği zedelendiği için... Ne? ...belden aşağısı tutmaz olmuş. Ne diyorsunuz? Aman yarabbi. E Poliana durumunu biliyor Hayır, ben de söyleyemiyorum Evet ama bir şeyler bilmeli herhalde Hareket edemediğini biliyor Bacakları kırıldı sanıyorum Benim zavallı yavrum Misalık Tan Bolyana'nın gelip benimle oturması için ne kadar gayret sarf ettim biliyor musunuz? Onu evlat edinmek istemiştim Kanun yoluyla tabi onu kendime varis yapacaktım Demek onu bu kadar Evet Ona çok düşkünüm Hem kendisinden hem de annesinden dolayı Tam yirmi yıldır içimde sakladığım sevgiyi Bolyana'ya vermek istemiştim Anlıyorum Peki Ama... iyi sonra Gelmek istemedi. Ya. Evet. Neden Sizi bırakamazmış Ona çok iyi davranmışsınız Kalmasını istediğinizi sanıyormuş işte böyle misery ton. Neyse, evet. ben gideyim artık. Onu sık sık sorarım. Allah asmalık. Kule Atı Sürekli Oyunumuzun 11. Bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte 12. Bölüm.